Asel, Eslem, Arhan, Bilgin ve Dilek Yeşilçam filmlerini aratmayan bir mahallede yaşayan, sımsıcak bir okulun yedinci sınıfında okuyan beş kafadar. Onlar herkesi, herkes de onları çok seviyor. Derslerinde başarılılar, öğrenmeye meraklılar. Okuyorlar, izliyorlar, dinliyorlar, araştırıyorlar. Hepsi içinde her şeyin başında iyilik geliyor. Karşılıksız iyilik yapmayı... İyi biri olmayı erken yaşta şiar edinen beş arkadaş kendi çaplarında hayırlı işler yapıyorlar. Muhtaç olanın yardımına koşuyorlar, dört ayaklı dostlarımızı unutmuyorlar, kimseye saygıda kusur etmiyorlar. İyiliği yaymak için büyük çaba sarf ediyorlar. Sıradan bir okul gününde sosyal bilgiler öğretmenleri Zeki Bey, sınıftaki tüm öğrencilerden bir iyilik projesi yapmalarını istiyor. Neye, kime karşı yapılacağı önemli değil. Konu sadece bir iyilik projesi hazırlamak ve bunu hayata geçirmek. Beş kafadar, ne yapabiliriz diye düşünüp birkaç klişe fikirden sonra Bilgin bir çikolata şelalesi yapmayı öneriyor. Bilime sonsuz bir inançla bağlı olan Bilginin bu fikri hepsinin kafasına yatıyor ve beş kafadar vakit kaybetmeden işe koyuluyorlar. Herkes elinden geldiğince projeye katkıda bulunuyor ve çikolata şelalesi hayata geçiriliyor. Fakat bizim beşli, Yine iyiliği ön plana çıkararak öğretmenlerine bu makineden elde edilen çikolataların bir kısmını sevgi evlerinde kalan çocuklarla paylaşmayı öneriyor. Tereddütsüz şekilde kabul gören bu önerinin ardından beş arkadaş yine herkesin gönlünde taht kuruyor. Çikolata şelalesinden hareketle iyiliği yayma işini ufaktan genişletmeye başlayan beş arkadaş bir nevi mahalli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Kuru fasulye festivali düzenliyorlar, kitap kulübü kuruyorlar, etraflarındakilere filmler izletip türküler dinleterek üzerine bol bol sohbet ediyorlar. Asel, artık bu işe kendilerini adadıkları ve bir takım oldukları için bir adları olması gerektiğini düşünüyor. Ve böyle iyilik Timi'nin de temelleri atılmış oluyor. İyilik Timi'nin haftalık olağan toplantılarından birinde, yeni neler yapabileceklerine dair istişarelerde bulunduktan sonra... Herkes eve dağılıyor. Asel de bir aile geleneği olan akşam yemeğinde hep birlikte olma kaidesini bozmamak için eve doğru yolunu tutuyor. Herkes için günün muhasebesinin yapıldığı, arada ufak tefek şakaların sofrayı şenlendirdiği bu akşam yemeklerinde, Asel o gün babasının pek fazla konuşmadığına dikkat kesiliyor. Durum kendisine sorulunca babası gelirken komşularına uğradığını, oğulları arasın sesema hastası olduğunu söyleyince, Herkesin morali alt üst oluyor. Kafasını hemen bu işe veren Asel, iyilik timini olağanüstü toplantı için bir araya getiriyor ve konuyu arkadaşlarına anlatıyor. Hepsi de ellerini ne olursa olsun taşın altına sokmaya kararlı olduklarını Asel'e söylüyor ve beş kafadar için zamana karşı bir yarıştan öte mücadele başlamış oluyor. Metin Özdamarlar, İyilik Timi kitabında küçük bir ütopya yarattığını söyleyebiliriz. Ancak bu Ütopya'nın fantastik bir yönü olmadığını vurgulamak gerekir. Kitabı okuduktan sonra, neden olmasın sorusunu düşündürmesi, okuru heyecanlandırması ve konunun gerçek hayatta uygulanabilirliği üzerine kafa yordurması, eserin niyetini başarılı bir şekilde ortaya koyuyor. Sonuç olarak, iyiliğin ne kadar değerli bir kavram olduğu zihnimizde yer ediyor ve bu fikir orada kalıcı bir şekilde yaşamaya Şimdi sizlere İyilik Timi kitabının karakterleri ve olay örgüsüne benzer bir hikayeyi alternatif bir öykü olarak sunuyoruz. Dinleyeceğiniz bu heyecan dolu hikaye kitapta yer almamaktadır ve tamamen bizim tarafımızdan kitaba ek bir macera olarak yazılmıştır. İyilik Timi ve Büyük Kaçış Güneş yavaş yavaş batarken İyilik Timi her zamanki gibi haftalık toplantısını yapmak üzere mahalledeki eski çay bahçesinde bir araya gelmişti. Asel gözlerini masadakilere dikti ve tok bir sesle konuşmaya başladı. Arkadaşlar, geçen hafta SMA hastası Aras için bir kampanya yapmaya karar verdik. Ama bu sıradan bir etkinlik olamaz. Daha fazla insana ulaşmamız gerekiyor. Arhan gözlerini kısıp bir süre düşündü, ardından hafifçe sırıtıp konuştu. Eğer dikkat çekmek istiyorsak, büyük bir festival düzenleyebiliriz. Müzik, oyunlar, yiyecek standları, insanları çekeriz. Dilek heyecanla atıldı. ''Bence harika bir fikir ama sadece festival yetmez. İnsanları harekete geçirecek bir şey eklemeliyiz.'' Eslem kaşlarını kaldırdı. ''Katılıyorum. Mesela bir hikaye. Arasın durumu ve nasıl yardım edebileceğimizi anlatabiliriz ama yeterince güçlü bir etkinlik olmazsa ilgiyi çabuk kaybedebiliriz.'' Bilgin araya girdi. ''Bekleyin. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Festivalde bir define avı düzenleyelim.'' İpuçlarını mahalleye dağıtırız ve katılımcılar bunları takip ederek bir sandık bulmaya çalışır. Sandığın içinde Aras'a yardım için bir mesaj olur. Asel'in gözleri parladı. Harika bir fikir. Define avını zekice planlarsak herkesin ilgisini çekebiliriz. Sandığın içine Aras için bağış detaylarını ve sembolik bir ödül de koyarız. Bir de ödül mü diye sordu Arhan kaşlarını kaldırarak. Evet dedi Bilgin. Mesela... Çikolata şelalesinden yapılmış el yapımı çikolatalar. Grup bir an duraksadı, sonra hep birlikte güldü. Eslemeli ile masaya vurdu. Tamam, bu iş oldu. Hadi hemen plan yapmaya başlayalım. Define avının planı. Ertesi sabah ekip, define avı için mahallede ipuçlarını hazırlamaya başladı. Bilgin, matematik ve bilimsel bilmeceler içeren ipuçlarını yazdı. Eslem ve Dilek bunları renkli kartonlara yazıp süsledi. Asel mahalledeki esnafla konuşarak ipuçlarını dükkanlara yerleştirdi. Arhan ise final durağı olan sandığın yerini hazırlıyordu. Mahalledeki eski, görkemli bir çınar ağacının altı. Dilek ellerini beline koyarak etrafa baktı. Her şey tamam gibi görünüyor. Sandık gerçekten güvenli mi? Arhan gururla çınarın altını işaret etti. Güvenli tabii. Kazdım, gömdüm ve üzerine büyük bir taş koydum. Kimse bulamaz.'' Bilgin şüpheli bir şekilde kaşlarını kaldırdı. Ya biri yanlışlıkla bulursa? Asel araya girdi. Biri bulursa bile sorun değil. Sonuçta bu bir oyun. Önemli olan kampanyayı duyurmak. Fe festival günü, festival sabahı. Mahalle cıvıl cıvıldı. Oyun alanları, yiyecek standları ve küçük bir sahne kurmuşlardı. Çocuklar kahkahayla koşuştururken, büyükler yiyecek standlarının önünde sohbet ediyordu. Ancak define avı etkinliğin en çok dikkatçı çeken kısmıydı. İnsanlar ipucu kartlarını almak için sıraya girmişti. Asel kalabalığın arasından Bilgin'e yaklaşıp sordu. ''İlk ipucunu dağıttık mı?'' Bilgin hafifçe gülümsedi ve cebinden bir kart çıkardı. ''Tabii ki. Bak, herkes çoktan ipuçlarının peşine düştü bile.'' O sırada Arhan koşarak yanlarına geldi. Yüzü kıpkırmızıydı ve nefes nefeseydi. ''Arkadaşlar, büyük bir sorun var.'' Dilek hemen yanına yaklaştı. ''Ne oldu? Neden bu kadar panik oldun?'' Arhan kelimeleri toparlamaya çalışarak konuştu. Sandık, sandık kaybolmuş. Bir anda herkesin yüzü asıldı. Eslem öne çıkarak Arhan'ı sorguya çekti. Nasıl kaybolur? Sen gömmedin mi? Gömdüm, gömdüm ama. Şimdi orada yok. Asel gözlerini kıstı. Birileri bulmuş olabilir. Peki, hemen bir plan yapmalıyız. Önce emin olalım. Gidip kontrol edelim. Sandığın peşinde. Beş arkadaş hızla çınar ağacına doğru koştu. Gittiklerinde Arhan haklıydı, sandık yerinde yoktu. Toprağın kazıldığı açıkça belliydi. Dilek şaşkınlıkla etrafa bakındı. Kim almış olabilir ki bu kadar kısa sürede? Bilgin tabletini çıkararak konuştu. Bekleyin, güvenlik kameralarına bakmamız gerek. Çınar ağacının yakınlarında bir kamera var. Hemen kontrol ediyorum. Herkes sessizce Bilgin'in ekranına baktı. Birkaç saniye sonra Bilgin gülerek bağırdı. Buldum. Dün gece birkaç çocuk buraya gelmiş ve sandığı çıkarmış. Asel hemen atıldı. Kimmiş bunlar? Tanıyor musun? Evet, dedi Bilgin görüntüyü yakınlaştırarak. Mahalleye yeni taşınan Hasan abinin çocukları. Hemen gidip konuşmalıyız. Yüzleşme. Hasan abinin evine gittiklerinde kapıyı kendisi açtı. Çocukların heyecanla durumu anlatmasının ardından Hasan abi şaşkın bir şekilde başını salladı. ''Ah, benim yaramazlar yapmıştır. Hemen onları çağırıyorum.'' Bir süre sonra iki küçük çocuk kapının önüne çıktı. Kafalarını eğmiş, utangaç bir şekilde bekliyorlardı. Hasan abi sordu, ''Sandığı neden aldınız?'' Büyük olan çocuk cevap verdi. ''Şaka yapmak istemiştik ama içinde ne olduğunu bilmiyorduk.'' Dilek ellerini beline koydu ve gülümseyerek konuştu. ''Tamam, sorun değil ama şimdi bize geri vermeniz gerekiyor.'' Çocuklar sandığın evin bahçesinde olduğunu söyledi. Sandık hızla festival alanına geri getirildi ve define avı devam etti. Mutlusu akşam olduğunda festival büyük bir başarıyla tamamlanmıştı. Define avı sayesinde bağış miktarı beklenenden fazlaydı. Asel, sahnede mikrofonu eline alarak kalabalığa seslendi. Bugün hep birlikte Aras için bir adım daha attık. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Sizlerin desteği olmadan bunu başaramazdık. Kalabalık coşkuyla alkışlarken iyilik timi birbirine bakıp gülümsedi. Eslem bilgine dönerek fısıldadı, yine başardık değil mi? Bilgin elindeki kalemi havaya kaldırarak gururla cevap verdi. Ve bu sadece bir başlangıç. Yeke, yeni bir macera kapıda. Beş kafadar festivalin ardından bir sonraki projelerini konuşmaya başlamıştı bile. Ama bu sefer onları daha büyük bir macera bekliyordu.